قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أمشكم مع أهليكم ناراً إله في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته. إلى آخر Peygamberler seyyidi olan Muhammed Mustafa'yı sevmekle imanları kemale iren ve kalpleri aşkullah, muhabbetullah ile tezyin olan kıyamet gününe inanan Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. Birkaç haftadan beri ananın babanın evlat hakkını ve ona misal olarak bazı kıssalar size anlattık. Ondan sonra birkaç haftada evlatların ana baba üzerindeki hakkını anlattık. Yine bu hafta onlardan bahsedeceğim bir miktar daha. Dilimizin döndüğü kadar, ilmimizin yettiği kadar. Siz nasipiniz kadar alacaksınız, biz nasipiniz kadar söyleyeceğiz. Fakat söylenen sözler buradan gelip buradan çıkmasın. Bunları hıfzetmek lazımdır ve yaymak lazımdır. Yani bir cennete gittiğimiz vakitte orada ömürlerimizi bedavaya vermeyelim. Böyle adam çekiştirmekle havai sözler konuşmayalım. bir girişat edecek, hakka götürecek. Allah'a sevdirecek Allah'ın celalini ve cemalini ve kevalini bilirecek kelimeler konuşalım İbadullah'ı eşar etmekle mükellefiz İşte söylediğim hadisi de yani deryadan katra güneşten bir zeme olarak hepiniz birer çobansınız her çoban kendi sürüsünden mesul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayet-i de Yeri göğün sahibi bilinen ve bilimin alemlerin Maliki Allah diyor ki Ey müminler İsmimle isimlendirdiğim müminler, nefsinizi ve evlâdü ve yâlinizi nâdeci koruyunuz diyor. Şimdilik baba namzetlerine söylüyoruz. Bugüne kadar ders dinlemiş, dinlememiş, bilmemiş, fıram fıram Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Zarar önler ön dönersek orası kâr Şimdiki ekseriyi hitap edeceğim bu söz, baba namzetlerine veyahut çocuklarına gelin alacak olan dedelere, babalara. Birinci, evladın, ana boyzun hakkının bir tanesi, helal lokma yemek. Helal lokma ile birindeki insan növesini hazırlamak. Ve o növeyi yabancılara yerlere zayi etmemek. Anlıyorsunuz değil mi? Allah Allah. Emaneti yerine vermek lazımdır. Böyle Allah'ın sevmediği fuhşiyata, menhiyata giderek o topladığın insan növesini dökmen zayi etmen, Ömrü azizini havaya vermen gibidir. Evvela helal lokma gelecek, helal lokma ile belli ki nüve, insan nüvesi biriktirilecek. Sonra helal süt emmiş, senin anlayacağın, benim anlatacağım, sütü sümüm temiz, iffet ırız sahibi, dinle, diyanetine sahip, ırızına sahip, vefakar bir hanım alacağız. Kız olan kız alınırsa daha eftaldir. Dul alırsan cevabı çoktur ama eski kocasıyla seni mukayese eder, eski kocasındaki bazı faziletler senden yüceyse onda gözü kalmış olur. Bu kadar söylüyorum. Fazla uzun, uzun konuşmak isteyenler benden ilgili konuşurlar. Burada bu kadar. Çünkü vaktimiz de. Pakiz olması şart, iktidarız sahibi olması şart. Çünkü zürriyetin senin kıyamet gününe kadar otarladan gelir. Nasıl ki iki günlük dünya için sulak verimli talla arıyoruz ki hakkımızdır, aramamız, doğrudur. Anne de bir tarladır. O tarladan gelecek olan zürriyet, ebediyen seni temsil edecek. Senin yaptığın yaptığın hattı harekat kötü ahlakın evladın üzere tesiri olur. Geçen hafta misallerini verdik. Kısalarını anlattık. E bunu bana daha kısa olarak, bana daha büyük bir delil olarak verebilir misin veririm ya, bak hepiniz bilirsiniz. Ne bilmeyenler, duysunlar. <gülüyor> Hamileyken kadın bir şey çalsa, Yahut bir yere dikkatli nazar etse, çocukta o baktığı şey zahir olur. Demek ki evreliğinin yapacağı suç, çocuk üzerinde zahir olur. Çocuğun kusuru yoktur. Ondan dolayı ahlak aleminde çocuk muhazı olmaz ama, ana baba muhazı olur. Mesela üzüm çalsa anne, çocuğun bu karşısının yahut vücudun herhangi bir tarafında üzüm salkanı çıkıyor böyle. Çalsa, yahut tavşana baksa dudağı yarık çıkıyor. Bir zamanı geliyor onun. Mayumuna baksa çocuk mayumun gibi oluyor. O İslam şeriatı kadınları kötü şeye bakmaktan menetmiştir. Erkekleri de öyle kötü şeye bakmaktan menetmiştir. Efendim kapanmıyor. E, Allah sana gözüne kapak vermiştir. O kapanmıyorsa gözünü kaparsın. Gözünüz kapaksal kullunsaydı o vakit derdik ki gözümüz kapaksız verdik. İlk bakışta günah olmaz. Bir daha bakarsan o vakit günah olur. Gözlere yani. Ha, onun için Cenab-ı Hak bir ferahlık olduğu vakitte onu afatun nazar derler. Yani göz afatı derler. Bakmayacaksın. Hatta resul sallallahu aleyhi ve sellem el-aynânû ya Gözler zina eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve etek zinasından daha eşittir. Çünkü etek zinasında bir kere kere yattı bir insan soğur göz zina Fakat göz bakmaya doymaz. Toprak suya doymaz, kadın erkeğe doymaz. Gözüne sahip olacaksın. Onun için evvela Alacağımız tarla, yani zürriyetimizin bakası olacak. Bu tarla yok mu? O anne, anne yani. Ki allah Teala ve onun Resulü ona şöyle buyurmuş, anneye en yüksek hütbeyi vermiştir. El cennetü tahta aktâbül ümühat, cennetu âliyat, annenin ayağı altında demiştir. Allah! En yüksek hütbe, cennet, işte, işte cenab bakın cemal, cemal sıfatın tecelliyatıdır. Cennet annenin ay altındadır. O anneyi iyi anne alacaksın. Evladına iyi anne alacaksın. İteti ürzi namusu yerinde mert olacak. Sen İstel Muharebesi nereden başladı biliyor musun? Onun ben sana tarihçisini burada anlatıvereyim. Anadolu'da erkeği mü kadınlar sırtlarını dönerler. Öyle bir adab eskiden beri gelmiş an ana ana. Korkulundan değil. Bir kavmin ana anası bu. Mesela Çinliler iki tane saman çöpünden pilav yiyorlar. Kimse ayıplamıyor. Bizimkini ayıplıyorlar dedenize. Eğer biz o saman çöpünden pilav yeseydik, kesinlikle alırlar Şimdi şey o, moda olmuş Avrupa'da, Amerika'da ondan yiyorlar böyle şeyler. Saman çöpünden pilav yiyorlar. herif. Adım pirinç alır saman çöpü? Hani bunu söylüyorum? Onda oldum ayıplamıyor, bizde o ayıldım ayıplanmıyor. Efe gitmiş çeşmeye, bir Türkmen kızı gitmiş bizim tarafında. Ege'de, teskiği koymuş çeşmeye, Efe'de gelmiş, dedi kız, sen erkeken çakınmıyorsun dedi, çek dön dönerim dedi. Kız dedi ki, hayır hangi erkekten sakınacağım ben dedi. Ben erkek değil miyim? Sen erkek misin de Yunan ne arıyor İzmir'de dedi, e, sen erkeksen eğer dedi. İyi dinle, çok misalleri var ama vaktimiz dar, sizi bazı oyalamayın burada. Demek erkeksin, ha sen dedi, Yunan'ın ne iş İzmir'de dedi. Efendiler aldı kızanların ne başlattılar şey Oradan başladı işin başı. İstiklal muharebesi. Sonra Cenab-ı Allah bize fetih futuhat verdi. Zaten esarede tahammül edemeyiz bizim kavmimiz. Ölmek için daha hayırlıdır. İstiklalimizi kaybetmekte. Hürriyetimizi kaybetmekte ölmemiz daha hayırlıdır. Biz düstü de çökerek şey yapamayız. Kaç devlet kurmuş babalarımız avâyejadır. Kaç tane devlet kurmuşlar. İnşallah. İlayküm haşr olur karar. Milletimizin istiklali baki kalacaktır. Allah dinahına göre dökülen kanlar hürmetine, şehitler, gaziler hürmetine çünkü bu devletimiz bizim gaziler ocağıdır. Şehitler bu ocağıdır. Hanginizin hanesinden şehit yoktur soruyorum. Bir, bir, bir sor bak evine. Hepinizi idare ediyorum. Çal, 4, 3, 7, 4, 19 Allah için de şey. kurbanlarımız var bunun. Onları kanı bırakmayacaktır. Bu milletin yine kadını böyleydi. Yere, amedersiniz, yeri değil ama söylemeden geçirmeyeceğim. Benim hedefsizlikle beni tövbe Şimdiki misal vereceğim. İzmir'e yılan çıktığı vakitte muhane gitmek istemişler. muhaneye Türk bunu İslam umhanesinde bulunan kadın kapıyı çevirmiş, silah eline almış. Demiş ki, burası Müslüman umhanesidir. Buraya kafir gelemez. Biz orospu olduysak kafir olmadık demiş. Galatasaray olmayı istemiş. Bu milletin ordusu böyle namusluydun. Bu kadar izan-ı terk ediyorum seni. Allahü Teala'nın sevmediği sıfatlardır bunlar. Onun için sen bir anne alacaksın ki o Kur'an'a mütabık olacak. O fatıma t Zehra'ya layık olacak. O gözünü yumduğu vakitte Hatice'nin kucağına düşecek. Böyle bir anne hazırlayacaksın kendine, aile hazırlayacaksın. Sonra onu helal ile besleyeceksin. İşin felaketi haramdan gelir. İki hafta kadar söylemiştim. Hazreti Adem Şeceri-i Memnu'a'dan yedi, sonra kay etti, kayından ot çıktı, ottan yılan yedi, zehir aldı. Karındaki bakiye kalan nüvesinden Kabil dünyaya geldi, Habil'i katli eyledi. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an'da, يَوْنَ يَفِرُوا الْمَرْءُ مِنْ اَحِيْرِ اُمِّهِ الْرَيْهِ Kuran-ı Kerim'de. Açın, bakın Kuran-ı Kerim'i. Kıyamet gününde, kardeş kardeşten, evlat babadan, baba evlat'tan kaçacak. Neden? Haramdan beslediysen çocuğunu, onu okutmadıysan, Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh, İslam'ın evvel iki şey aklıma geldiği vakitte birini gülerim, birini ağlarım diyor. Güldüğüm şu, elimle, elimle hamurdan put yapardık, ona tapardık, karnımız açıktığı vakitte tattığımız ilahi yerdi. Bu hatırıma geldiğinde gülerim diyor. Ağladığımda şudur diyor, ''Birkaç tane evladımı koca ellerimle toprağa basarken, kız çocuklarını öldürürlerdi Araplar.'' ''Beyi bin Kutilet'' ayet gelmesi kerimesinden işarettir. ''Koca ellerimle onu toprağa basarken, o küçük elleriyle benim sakalımdaki toprakları temizliyordu. ''Bolca benim sakalına toprak düştü.'' diye, ''Onları bovardım.'' diyor İslam'dan evvel. ''Kız çocuklarımızı bovardık, ona ağlarım.'' diyor. İslam gelince, vakti cahit olan bazı şeyleri güldürdü, bazı şeyleri insanları ağlattı. Yani sen şimdi Ömer'e kafa tutma sakın ha, çocuğunu boğduydu, boğduydu, şöyle oldu. Ama İslam'dan evvel o. Kim ki evladına, Allah'a, Peygamber'i bildirmez, vatan sevgisi, insaniyeti, hizmeti tattırmaz, öğretmez, çocuğunun ruhunu öldürür. Ömer çocuğunun cesedini öldürdü, ruhu baki kaldı. Her kim ki Allah Muhammed'i evladına öğretmedi, İslam'ı bildirmedi... Onun ruhunu öldürdü. Ebediyen nara götürdü. Yarın gömü kıyametelik ilk davarçı kendi evladıdır. İyi de seçeceksin. Helal lokma yemiş. İyi bir kimsenin evladı olacak. Besmele ile ana rahmına düşmüş olacak. Besmele ile. Sonra gene o yavrunun ana karnında olduğu vakitte o hanıma gene helal yedireceksin. Geçen hafta abdest süt vermenin cezasını anlatmıştım size. Mütefaatın evi cezasını söylemiştim. Sonra çocuk dünyaya geldi. Çocuğun sağ kulağına ezan okuyacaksın sol kulağına kahmet edeceksin. Bir güzel isim vereceksin ona. Peygamber isimlerinden, gazi isimlerinden, kahramanlıkla meşhur olmuş, önder olmuş insanların isimlerini vereceksin. Ekseyi bizim milletimizin, gene bu geçemeyeceğim, e, lakabı Mehmetçik. Mehmetçik, yani Mehmet'in ismi tasgiri. Biz Muhammed ismi çağırmayız, Türkler Mehmet diye çağırırız. Sevine gelince, Muhammed isminde bir zat hakaret edersen peygamberin ismi olmak münasipetiyle büyük bir hücrum işlemiş oluruz. Onu düşünerek veyahut Muhammed ismini koyduğumuz zat peygambere yakışmayacak bir sanata meşgul olursa çirkin olur. Mesela Meyhaneci, Muhammed, Beyhaneci Muhammed diye ne olur? Ne? O zübillah Allah'a maza buyursun. Türkler bunu düşünmüşler, kibarlıklar, Mehmet demişler. Onda isim taskeri olan Mehmetçi bizim askerimizin, şanlı askerimizin lakabı olarak takmışlar, şanlı askerimizin elhamdülillah. Şimdi burada bir müjde vereceğim sizlere. Ahmet, Muhammed, Resul-i Ekrem'in sevgili isimlerindendir. Muhammed ismi Kürre'ye altta ve Kur'an'da. Ahmet ismi İncil'de ve Sema'da. Kıyamet gününde peygamberimizin ismi Mahmuttur Sahil makam Mahmud'dur Peygamberimiz. Her kim ki bu isimleri evladına takarsa bu isimlerden dolayı çocuk taltı görücektir ahirette. İnsan sevdiği kimsenin ismine hürmet eder. Allah Muhammed'e tazim ettiği için ismi Ahmet Muhammed olanlara ayrı bir iltifak verecektir. Gene zamanımızda, dünya hayatında bir meclise ismi Ahmet yahut Muhammed isminde bir kimse gelirse orada bulunan halkın ayağa kalkarak ona yüksek bir yerde yer vermesi şaraittendir. İman alametlerindendir. Bir kahveye geldi mesela bir topluluğa yere ismi Ahmet yahut Muhammed ismine hörmete ayağa kalkılarak ona yüksek bir yerde başkışı yer vermek isminin ötürü bu iman alametlerindendir. Çocuk boza böyle hayırlı isimlerden koymak lazımdır. İsim bir alamettir. Mana aranmaz. Ama tarihte şan vermiş, man vermiş isimleri koymak. Hele Bağız Resulü İkrim'in iki yüz küsur var Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem'in. Allah ne isimler vermiş Kur'an'da Peygamberine, Beşir, Nezil. Hiçbir Peygamberin hayatını Allah kasem etmemiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Hayatına Allah yemin etmiştir. resul camali Ekrem'in cemal-i Allah yemin etmiştir. Saçlarının siyahlığına yemin etmiştir. Doğduğu vakte yemin etmiştir Hazreti Allah. Semavatı-l-Marzı'nın sahibi Allah. Celle Güzel bir isim evladına koy. Layık olan. Cettin'in isimlerinden bir tanesi. <gülüyor> Baban, dedelerin isimlerinden. İlk konuşmaya başladığı vakit talim edeceksin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evvela. Baba Anne falan demeye başladı mı? La ilahe illallah. Kulağının yanında söyle. Daima böyle. Çünkü insan kulaktan alır ne alırsa. Kulaktan alır insan. Dilsizler dilsiz değildir. Sağırdır. Onun için konuşmazlar. Meyit de öyle. Ölürken bir kimseye la ilahe illallah de deme sakın ha. demeyeceğim der. Onun yanında la ilahe illallah. Muhammed'e Resulullah. Allah la ilahe illallah böyle. Onun nasibi varsa hemen beraber söyler onu. Zorlama kimseyi sakın. <gülüyor> Ama çocuğun da yanında böyle küçükken konuşma başladığı vakitte tevhidi, hanende tevhidi çok getirirsen hanende tevhidi çocuğunun kulağından onun kalbine ne yaparsın? Bu nuru indirirsin. Kalpte bir çocuk olur. İman çocuğu olur. Veli kalp derdi buna. Kalbin çocuğu derler. Kalbin semeresi. Veli kalp. Kalp çocuğu. Erkek olur, dişi olur. Dişi olursa... Kız olursa eğer dürüst insan olur. Fakat kimseyi irşad edemeyiz. Hak yola Kendi hak yolunu bulmuş oradan gider. Erkek olursa kalpteki çocuk eğer o Tevhid nuru halkı ne yapar? Halkın tovarı olur. Hakka, Allah'a götürür onları halkı. İğreye götürür, necahate, felaha götürür. İyi insan olur. Özü doğru, sözü doğru. Nefsine, vatanına, cemiyete herkese hayırlı olur. Tam Müslüman olur. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kimdir dedi ve cevabını ederdi kendisi elinden dilinden zarar görmeyen kimse Müslümandır. Allah atesin o adam budur. Dilinde yalan, elinde hıyanet böyle, böyle Müslümanlık olmaz. Olur ama imanını götürebilirsin ahlede bu şekilde. 4 yaşında, 4 aylık, 14 günlükken Kur'an'ı talime başlayacaksın. İlme vereceksin çocuğu. Tahsil-i ettireceksin. Hem dünyeli ilimleri hem ahad ilimleri. Boş durmak yok, çok geri kaldık. Hem dünya ilmini hem ahiret ilmini. Çünkü bizim dinimiz, dünya ile ahirete cem etmiştir. İnsanın vücudu da öyledir. Ruh ahireti temsil eder, ceset dünyayı. Onun için duamızda Rabbena tenafi, dünya hasene. Ya Rabbi bize haseneyi dünyada ver, ve fil ahirete hasene, ahirette haseneyi ver. İkinci ne biz? Ayrı ayrı şeyler değildir. Ruhsuz ceset yaşamadığı gibi, yahu ceset su belli olmadığı gibi, bir adamın İslam'ı varsa eğer imanı varsa, ceselinden zahir olacaktır onun nuru. Geçiyoruz. Hem okuyacaksın hem de çocuğunu en akal bir sanat sahibi yapacaksın. Çocuğun ana vay üstünde hakkıdır bu. okudacaksın yetişireceksin, memlekete ikram edeceksin. İpek göceği böyle kimden konuşuyor, ne yapıyor? Alıp toka atmayacaksın, eba etmeyeceksin. Hırsızlan mı, uyursuzlan mı, içkiciler mi, sarhoşlan mı, ayyaşlan mı, namussuzlan mı, kimden şu kalkıyor? Sokağa atamazsın, arkasından takip edeceksin, sıkmayacaksın, korkutmayacaksın, oynamaya müsaade edeceksin. Hep nerede evet, nerede hayır demesini bileceksin yani. Tahsil-i gibi en akal bir sanat. Çünkü bir gün gelir, tahsil para etmez, o sanat ile geçinecek, kimse el açmaz. İslam'da en ayıp şey halka eraşmaktır. Bundan ayıp bir şey yoktur hiç. Hatta bir kara kifaz nesi kadar aldı mı, yiyecek kadar, ölmeyecek kadar aldı mı, yememez sonra. Haram olur. Ama bizim şimdilik bilmiyoruz. Bizim fukara hangisi değil, karışık olduğu iş. istemlere veriyoruz, boş çevirmiyoruz kapımızdan. Çünkü Allah da demiş. Demişiz, sahiri boş çevirme kapından demiş. Az çok bir şey ver, Vermesin de tatlı sözden defet başında. Tatlı sözlerine acı söz söyleme, akrab olma. Yeter olma, sokma kimseyi. Sonra... Kamil bir adama onu eritik edeceksin, göndereceksin yanına. Bakacaksın böyle, büyüklerden kim var? Kamil adam. Yetişmiş, yaramadan değil. Onun yanına göndereceksin, onun ahlakıyla ahlaklansın diye. Sonra icap ettiği onu genç yaşında evlendireceksin. Pek fazla yeri gitmesin. Cahilken evlendir. Biraz kafalı işlemersen evlenmek sonra. Evlendireceksin. Vazifen, babalara söylüyoruz bunu. Torunlarını alacaksın. İki çocukla değil. 10 çocuk yapacaksın. Anadolu 200 milyonu besler. 20 çocuk yapacaksın. Ama böyle bakacaksın ama şartı bu. Sokağa atmakla değil. Öyle iki çocuk olsaydık öyle şimdi öyle dünyada işimiz kalmazdı. Dünya yüzünde hiç kalmazdı. Neslimiz kalmazdı. Neredeyip ne? Allah razı ki hiç kimse aşkla ölmedi. Aşkla kimse ölmez. Yalnız yetiştirdiksin çocuğunu. Bakacaksın. Sefada gitmeyeceksin. Şefaat yok İslam'da. Bilmiş ol ki dünya ahiret'in tarlasıdır. Burada hazırlığını yap. Hani bu camiye geldin, bir saat oldun. çıkabilecek gibi dünyaya geldin. 50 sene, 60 sene sonra çıkıp gideceksin. Gitti bu. Size çocukların evvelerin üzerindeki haklarından bahsettim. Bir miktar. Erkini söyleyemedim, söyleyemedim. Sonra be beddua etmeyeceksin çocuğuna. Beddua yok. Hatta birisi Abdullah'ı mübarek'e gelmiş. Dedi ki, ''Ya Abdullah-ı evladım çok asi.'' dedi. Hz. Abdullah-ı dedi ki ona, ''Sen çocuğuna beddua ettin mi?'' dedi. ''Ettin. Çocuğunu sen asi yapmışsın.'' dedi. ''Gözün kör olsun.'' diyeceğine, ''Kör olmasın.'' da. ''Allah cezanı versin.'' diyeceğine, ''Cezanı vermesin.'' de. ''Allah seni iyi yapsın evladım.'' de. Kötü söz yok. Dövmek de yok öyle. Yüzüne, başına falan vurmak falan. Nesihat. Dinlemiyor. Sen Allah'a dinlemiyorsun oğlum seni dinlesin. Oradan bileceksin. Allah'a dinleyenin çocuğu kendini dinler. Kim Allah'a ithal eder? Bütün mahlukat ona ithal eder. Kim Allah'a asiy olur? Bütün mahlukat ona asiy olur. Kim Allah'a ithal eder? Allah ona ithal eder. Ben atağını fıkat atağatahu. Kim Allah'a zikreder? Allah onu zikreder. Allah! Müminler, hayırlı edat olduğumuzu şimdi gösterelim. Babalarımız kusur yaptıysa onlar hakkında Cenab-ı Hak'tan istiğfar. Cenab-ı Hak'a istiğfar edelim onlar hakkında. Yine evlatlarımız hakkında kusurlarımız varsa onları hemen tamir edelim. Hakkıda gelelim. Nereden dönersek zararın, zararın karı oradadır. Yani bittim mahvoldum deme. Allah'tan ümidiğini hiç. Daima kalbin Allah'ta, onun esması dilinde sevgisi görününde olsun. Her yerde Allah'ı an. Allah. O vakit mahrum olmayacaksın. Allah diyen mahrum olmadı. Allah diyen mahrum olmadı. Allah'ı tövbeyle zikredersen o seni affüyle zikreder. Resul-i Ekrem'in silinçtiği vakitte ona kalple bağlan, ona salat selam oku. Münci'in şefaatçinin odur. Şataatçımız odur. Korkuluş oradandır. Onun kapısından kim girerse Allah'a mülakat eder. bab bu Muhammed'den girmeyen Allah'ı bulamaz, hak rızasına iremez. İbadet ve taatına dikkat et. Eline lisanına, eline beline, diline sahip ol. İbadet zatına yap. Sakın ha, yarın bırakma işi. Gencim daha yarın evladım, gencim deme sakın ha. Görmüyor musun? Meyveler daha kemale girmeden düşer. Kart hayvanı kesmezler, kalmaz ki kart hayvan. <gülüyor> Gençliği keserler insaksi selesine. Tekenderdir çok yaşayan kimse. Her an aklını başına al. Memursan işine dikkat et. Esabı müsaaden işini gör. Döğmetine sele sele hizmet eyle. İnsanlara sele sele hizmet eyle. İnsana hizmet Allah'a hizmettir. İnsana teşekkür Allah'a teşekkürdür. İnsana ihanet Allah'a ihanettir. Allah öyle bağlamış birbirine. El ele el hakk'a. Ya Rabbi sen kerimsin, rahîmsin, halimsin, raufsun. Bizleri bu mübarek günde senin hanine geldik, toplandık. Bizi buradan boşayın ayağla.